Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadeye ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Ema ba'd fe inne'staqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Nur Suresi'nin 33. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Evlenme imkanını bulamayanlar ise Allah lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan mükatepe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır görüyorsanız hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçim menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yeten kimseler evleni versin. Çünkü böylesi gözü haramdan korur ve insan iffetini daha iyi muhafaza eder. Güç yetiremeyenin kimse oruç tutsun. Çünkü o insanın arzusunu keser. Bunu Bukhari, Müslim ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha ayette geçen mükatebe kısmı ile ilgili şöyle rivayet ediyor. Berire bana geldi ve dedi ki Sahiplerim her sene bir ukiyye vermem şartıyla 9 senede 9 ukiyyeye beni mükatebe yaptılar. Bana yardım et. Ben de ona şunu söyledim. Eğer sahiplerim bunu kendilerine bir defa da vererek seni azat etmeme velanın da yani velayet hakkının da benim olmasına rıza gösterirlerse dediğini yaparım. Berire geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Berire dedi ki, Onlara bunu söyledim. Velanın kendilerine ait olmasından başkasını kabul etmediler. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti ve bana sordu. Ben de kendisine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen onu satın al da azat et. Hem onlara velayı şart koş. Çünkü vela ancak azat edene aittir. Ayşe radiyalarına da öyle yaptı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp insanlara hitap etti. Allah'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulundu. Ardından şöyle buyurdu. Bundan sonra bazı kimselere ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan bir takım şeyleri şart koşuyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında olmayan herhangi bir şart batıldır. İsterse yüz defa şart kılsın. Allah'ın kitabı hak, şartı da sağlamdır. Vela ancak azat edene aittir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani Vela köle azat edildikten sonra e, o kölenin, yani azat olmuş o kölenin e, aidiyet, alakalı. Yani hangi kabile, hangi kişi e, azat etmişse onun üzerindeki haklar, veraset ve başka e, meseleler onunla alakalıdır. E, azat eden kişiye aittir. Yani e, bu mükatebesini başkası ödeyip de azat ettiği halde e, kölenin asıl sahipleri onun üstünde velayet hakkı e, talep edemezler. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu hadisinde böyle bir şartın alan kitabına aykırı olduğunu söylüyor. Cabir bin Abdullah radiyallahından Abdullah bin Ubey bin Selul cariyesine git bizim için zina et, derdi. O da bunu istemezdi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti Nur 33. ayetini indirdi. Müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radiyallahına ayeti açıklarken ve lezine yetegun el kitabe mimma meleket eymanukum fekaati buhun in alimtum fihim hayra bu kavil hakkında eğer onların bir meslek sahibi olduğunu bilirseniz mükatebe yapın. Yani e, köle bir meslek sahibidir, çalışıp kazanabilecektir. O zaman mükatebe yapın. Yani o e, anlaştığınız miktarı ödemeyi tamamladığı zaman hürriyetine kavuşmuş olacak şekilde. Eğer böyle değilse onların yüklerini Müslümanların üzerine bırakmayın demektir. Ve atuhum min malin <Sessizlik> malillahi lezi ataakum kavli. Anlaştığınız miktardan bir kısım borcunu silin demektir. Yani borcundan hafifletme yapın. Eee feteyatukum cariyeleriniz demektir. El biga kavli zina demektir. Ve men yukrihunne feinnallahi min bade ikrahihinne gafurur rahim. Kavli eğer bunu yaparsanız yani onları zinaya zorlarsanız Allah onları bağışlayıcı ve merhametlidir. Günahı ise zorlayanların üzerinedir demektir. Ali bin Nebi Talib radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın size verdiği maldan onlara verin kavli hakkında şöyle buyurdu. Mükatep kişiye borcunun dörtte biri bırakılır. Bunu Abdurrezzak Mahdizel, muhtar Mahdisel Muhtare'de İbnebi Hatim tefsirinde hakim, beylem ve beyhaki haki sayısınatla rivayet etmişlerdir. Ebu Hurey radiyallahu anh de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariyelerin kazancından yasakladı. Yani e, onların zinaya zorlanarak elde ettikleri kazançtan, ile elde ettikleri kazançtan yasakladı. Eûm Mesud Uhbe bin Amr anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin ücretini, yani köpek satışından elde edilen ücreti, Bağıy'nin kazancını ve Kâhin'in kazancını yasakladı. Bağıy ile kastedilen burada zina eden kimsenin kazancı, Kâhin'de biliyorsunuz yani Kayıptan haber veren, cincilik yapan böyle kimselerin kazancı. Bunu da Ahmet bin Ambel, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kandan ücret almayı, yani kan satışını, köpeğin ücretini ve baginin yani zinadenin kazancını haram kıldı. Dövme yapana ve yaptırana, faiz yiyene ve ona vekil olana suret yapanlara lanet etti. Bunu Bukhari ve Ahmet bin Ambel rivayet etmişlerdir. 34. ayet, andolsun ki biz size apaçık ayetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve sakınan kimseler için öğütler indirdik. 35. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam da sanki inceye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaç olan zeytinden tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara misaller getirir. Allah her şeyi bilir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayetin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Allah yer ve gök ehlinin hidayet edicisidir. Müminin kalbindeki hidayeti kandil ışığı gibidir. Müminin kalbi daha kendisine ateş değmeden parlayan saf yağlı kandil gibidir. Ona ateş değdiği zaman ışığı daha da artar. O daha kendisine ilim verilmeden hidayetle iş yapar. İlim verildiği zaman da hidayet üstüne hidayet, nur üstüne nur olur. Nitekim İbrahim Aleyhisselam da kendisine bilgi gelmeden önce yıldızı görünce bu benim Rabbimdir demişti. Daha önce hiç kimse ona bir Rabbi olduğunu söylememişti. Allah ona Rabbi olduğunu haber verince hidayeti daha da arttı. Bunu Taberi, İbn-i Ebi Hatim tefsirlerinde Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta Hasen-i rivayet etmişlerdir. Ubey bin Kabr radıyallahu anh'ten, burada göğsüne iman ve Kur'an konulan mümin kişi kastedilmektedir. Allah Teala burada misal vererek önce kendi nuruyla başlamıştır, sonra müminin nurunu zikretmiştir. İman eden kişinin nuru kandil gibidir. Müminin ışığı göğsüne ve kalbine konulan imandır. Kalbindeki Kur'an ve iman ateşi parlayan bir yıldız gibidir. Onun aslı mübarektir. Mübarek demek Allah'a karşı ihlaslı olmak ve ibadetle ona hiçbir şeyi ortak koşmamak demektir. Mümin, yağını etrafı büyük ağaçlarla sarılı, güneşi görmeyen, yeşil ve küçük, mübarek bir ağaçtan alıp ışık saçan kandil gibidir. Müminin misali hangi halde olursa olsun hiçbir şekilde kendisine güneş değmeyen küçük ve yeşil ağaç gibidir. O herhangi bir fitnenin kendisini sapıklığa düşürmesinden korunmuş ve fitnelerle imtihan olunmuşsa da Allah onu hak üzere sebat ettirmiştir. O şu dört huy üzeridir. Bir şey konuştuğunda doğru söyler. Hükmetli zaman adaletle hükmeder. Bir musibete maruz kaldığı zaman sabreder. Kendisine bir şey verildiğinde ise şükreder. O diğer insanları arasında ölülerin kabirleri arasında yürüyen diri kimse gibidir. O beş nur içinde dolaşıp durur. Onun sözleri nur ameli nur, girişi nur, çıkışı nur ve kıyamet günü gideceği cennet nurdur. Bunu Taberi İbn-i ve Hakim Hasan i Sınat ile Ubey bin Khabb radıyallahu olarak rivayet etmişlerdir. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zeytin yağını yiyin ve ondan sürünün çünkü o mübarek bir ağaçtan çıkmaktadır. Bunu Tirmizi İbn-i Macezi al-Makdisi Abd bin Hümeyt say -i rivayet etmişlerdir. Yani Ayette e, zeytin ağacının mübarek olduğundan, e, bereketinden bahsedilmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da e, gerek yemek suretiyle, gerek sürünmek suretiyle zeytin yağından e, bu şekilde istifade edileceğine yönlendiriyor. 36. Ayet Bir takım evlerdedir ki Allah yüceltilmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu tesbih ederler i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki burada mescitler kastedilmektedir. Mescitlerde boş sözlerin konuşulması yasaklanmıştır. Onlar da ancak Allah'ın adı zikredilip kitabı okunur. Burada sabah akşam ifadesiyle sabah namazı ve ikinin namazı kastedilmektedir. Bu namazlar Allah'ın farz kılmış olduğu ilk namazlardır. Allah bu namazları anmayı sevdiği gibi kullarının da bunu bilmesini istemiştir. Bunu Taberi ve İbn-i Ebi'atim tefsirlerinde hasen istatlar rivayet ederler. Burayda radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin mescitte benim kırmızı devemi gören var mı dediğini içtiğince onu bulamayasın. Bu mescitler ancak kendisi için inşa edildikleri kişiye ibadet etmek içindir buyurdu. Yani sadece Allah'a ibadet etmek içindir buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani mescitlerde böyle kişinin bağırarak Yitini araması yine alışveriş yapmaz. Yani oraya böyle bir pazar açar gibi e, bu, bu tip gürültülerden, bu tip konuşmalardan e, yasaklanmıştır. Ayşe radıyallahu anhadan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerde mescitler edinmeyi ve bu mescitleri temiz tutup hoş kokularla koklandırmayı emretmiştir. Buna Ahmet Ebu Davud, Tirmizi i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. Burada evler diye tercüme edilen e, kelime... E, dar, duyur veya deyir ifadesidir. Burada kast mahalledir. Yani evler derken evler toplu, mahalleler demek. Mahallelerde mescid edilmeyi emretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa bu emir kişinin evinde, evinin bir odasının mescid edilmesi değil. Yani mahallelerde mescid edilmeyi emretmiştir. Yani her mahallede cemaatin ikame edilmesi için. Çünkü ezan, yani namaz çağrısı çıplak sesle, yani hoparlörsüz, o zaman zaten hoparlörsüz konusu değil, e, nida edildiği zaman işten kimseler üzerine e, cemaat namazı vacip oluyor. Yani imkanı olan işten e, kimselere bu cemaat namazı vacip olur. Bir şehirde, e, hatta böyle köy olup büyük, hacimli, arazisi geniş bir köyde, tek bir yerde mescit olsa bazen işte bu müezzinin sesini uzaktakiler işitmeyebilir. Onlara vacip olmaz. Gelse daha faziletli, bu ayrı mesele. Ama her mahallede bunun ikame edilmesini Allah Resulü aleyhisselatü vesselam emretmiş, teşvik etmiştir. Umusseleme radıyallanadan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Kadınların en hayırlı mescitleri evlerinin ortasıdır. Bunu Ahmet bin Anbel, İbn-i ve hakim rivayet etmiştir. Bu mutlak bir ifade. Çünkü e, Umlu hümeyd Saidiye, radıyallahu anhadan gelen rivayette, o Mescid-i Nebi'de, Mescid-i Nebevi'de, yani e, Harem-ül Medine'de e, namaz kılmak üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona kendi mahallesinde kıldığı, kendi mahallesinin mescidinde kıldığı namazın, Mescid-i Nebevi'de kıldığı namazdan üstün olduğunu, kendi avlusunda kıldığı namazın mahalle mescidindeki namazdan üstün olduğunu, kendi evinin ortasındaki e, kıldığı namazın avlusunda kıldığı namazdan daha üstün olduğunu söylüyor. Bu da şu anlamda, yani e, gerek harem-ül Mekki, gerek harem-ül Medeni, yani Mescid-i Nebevi veya Kabe, buralarda kılınan namaz, başka yerlerde kılınan namazlardan, Kat kat üstündür. 500 kat, bin kat böyle e, dereceler bildiriliyor. Ondan bile üstündür. Kadının evinde, evinin ortasında kıldığı namaz. Yani bu manada mutlaktır. E, yani kadının en hayli mescidi evinin ortasıdır. Şayet camiye çıkmak isterse, buna da izin verilmiş ama iki, iki vakitte. Veyahut üç vakitte. Yani gece namazları. Çünkü hadiste gece çıkmak istediklerinde mescide çıkmak istediklerinde onlara izin verin diyor Allah Resulullah Vesselam. Yoksa gündüz çıkmaları söz konusu değil. Çünkü gündüz e, mümkün mertebe yani kadının tesettürle emrolunmuş olması işte dışarıya ancak zaruret veya hacet sebebiyle çıkmasına izin verilmesi. Fakat mescitlere gündüz e, böyle bir izin yok. Sadece gece. eee çıkması hakkında bir izin verilmiş. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkmak isterlerse engellemeyin diyor ama bilseler en hayırlı en fazla icir alacakları yerde evlerin ortasıdır. Evet, bu avlusuyla, mahalle mescidiyle ve evinin ortasıyla nitelenmesi bunun kadının tesettürünün daha iyi sağlaması sebebiyle yani kadın evinden çıkmakla hayrından kaybediyor. Yani namaz için bile çıksa hayrından eksiltmiş oluyor. Bu böyle ifade ediyor. Yine ayette fi buyutin ezinallahu en turfea ve yuzkerafihah ifadesi, yani Allah Azze ve Celle'nin kendisinin isminin anılmasına izin verdiği evler diye buyurması demek ki. Allah'ı zikretmek için, Allah'a ibadet etmek için e, insanların yapabilecekleri şey musalladır, mescittir. Yani şeriat hakkında meşruluna delil olan yerlerdir. Yine evinde nafile namazları kılması için, mesela e, evlerinizi kabirlere çevirmeyin, e, orada Kur'an okuyun ve nafile namazları evlerinizde kılın diye Allah Resulü'nün yönlendirmesi var. Evlerin kabirlere çevrilmemesini Kabirlere benzetilmemesini emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. Evler böyledir. Yani kişi kendi evinde namaz kılabilir, Allah'ı zikredebilir, Kur'an okuyabilir. Mescitler, musallalar Allah'ın izin verdiği evlerdir. Çünkü mescitler ve musallalar kendi evi değil artık o ümmete mal olmuş yerlerdir. Burada... Dergah edinen Sufilere bir reddiye vardır. Yine Alevilerin cemevi edinmesine bir reddiye vardır. Bu ayet onların yaptıkları şeyin yasaklığını ifade ediyor. Çünkü onlar Hristiyanlara benzeyerek, Hristiyanlardan ilk onlardan örnek alarak dergahı icat etmişler. Sufilerden birisi Geçmiş zamanda Sufilerden birisi bir Hristiyan papazıyla karşılaşıyor. Diyor ki, sen nereye gidiyorsun? Benim falan yerde işte bir ahim, kardeşim var. Onunla görüşmeye gidiyorum. O senin akraban mı? Yok. Bir ticaretin mi var, yok. Yani ya ne için? Allah için biz birbirimizi seviyoruz ve ben onun ziyarete gidiyorum diyor. Bu rahip ona diyor ki, e, size ben bir ev yapayım, bir yer yapayım o dergah manasında ve siz burada buluşun, burada toplanın diyor ve böylelikle dergah adeti ilk olarak başlıyor. Yani bu bidat İslam aleminde ilk olarak böyle giriyor. Tabi bu Bektaşiler de cemevi adını almıştır. Esası sufilerin dergahından çıkma ve e, Allah'a zikretmek için yani şer'i meşru bir takım ibadetleri veya gayri meşru, yani meşru olan da var, gayri meşru olan da var. Bu ibadetleri icra etmek için Mescitlerden ayrı, ümmete ümmetin geneline ait mescitlerden ayrı dergah denilen yapıları uyduruyorlar. Orada Allah'ı zikrediyorlar. Yani normalde e, mescitler, hadis-i şerifte de geçtiği gibi Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp aralarında Allah'ın kitabının dersini yaptıkları zaman Allah onları sekinetle, melekleriyle sekinetle kuşatır diye e, gelen şey, Allah'ın evlerinden bir ev. Yani mescit. Bunun gibi yerler. Ama dergah böyle değil. Dergah belli bir grubun, belli bir e, fraksiyonun sadece belli amaçlarla yaptıkları bir şey. Yani e, ibadet için meşru olanın dışında özel bir mekan tahsisi. Yani delilsiz tahsisler bidate götürür. Yani mesela Günlerden bir günü, zamanlardan bir zamanı, herhangi bir delil olmadan belli bir ibadete tahsis etmek bidatlerden bir bidat. Mesela halk arasında cahillikten kaynaklı, belki e, niyet samimidir. Özellikle cuma günleri, kadınlar arasında çok yaygın, cuma günü toplanır ders yaparlar. Halbuki sahih-i Müslim'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın Gecelerden Cuma gecesini, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceyi, yani zikredenler de, sufiler de genellikle Perşembe gecesi toplanırlar. Yani Cuma gecesi oluyor. Çünkü Perşembe günü artık güneş battı mı, o vakit artık Cuma'dır. Genellikle bu vakitte toplanıp zikir yaparlar. Bugünü yani Cuma gecesini ve Cuma gününü ibadete tahsis etmeyi yasakladı. İbadet bu şekilde. Ama insanlar cehalet sebebiyle bakın, İbadet edecek, şeytan da bu fırsatı çok iyi biliyor. İbadet edeceklerse ben bunlar cuma günü toplayayım, ondan da mahrum olsunlar. Yani bir bidat üzere toplanıyorlar, Kur'an okuyacaklar, cuma günü toplanıyorlar, Kur'an okuyorlar. Sadece o günü tahsis ediyorlar. Veya oruç tutma, cuma günü oruç tutmak yasaktır. Tek cuma günü, özellikle o günü tahsis etmek. Veya Allah'ı zikredecek perşembe gecesi toplanılıyor. Ders yapılacak, perşembe gecesi toplanılıyor, o günü tahsis ediyor. Zamanlardan bir zaman delilsiz olarak tahsis etmek, bidatlerden bir bidat. Ayrıca hadiste özellikle yasaklanmış. Yani şu hadis olmasa bile böyle bir tahsis yine bidat olacaktı. Ama bir de hadisle özel olarak yasaklanma var. İşte cehalet sebebiyle insanlar bunları böyle yapıyor. Ee, mekanlardan bir mekan tahsis etmek. Mesela biz kendimizce Güzel niyetle, iyi niyetle desek ki, ya işte biz hacca gidemeyen insanlarız. İşte bir Kabe'ye benzer bir şey yapsak da burada, mesela Türkiye'de bir yer yapsak da, hacca gidemeyenler de burayı tavaf etsin. Tavaf ibadeti için kendimiz bir yer uydursak. Niyetimiz Allah'a ibadet etmek. Bu bir bidat. Allah'ın dininde Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyi e, din olarak meşru kılmaktır yani, şeriat koymaktır. Bu tehlikeli bir şeydir. Fakat cehalet e, insanları bu raddelere düşürüyor. Tıpkı e, İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın mescitten e, toplanmalarından dolayı karşı çıktı kimseler gibi. Mes Mescid-i Nebevi'de bu insanlar toplanmışlar ve taşlarla Allah'ı zikrediyorlar. Burada yasak olan şey özellikle yasak olan şey. Zikirlerinde bak bidatlı zikir yok. Ne diyorlar? La ilahe illallah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ve bunları bu taşlarla sayıyoruz diyor. İmmesud radıyallahu anh diyor ki sayacaksanız günahlarınızı sayın. Yani ecirlerinizi, ibadetlerinizi neden sayıyorsunuz? Allah'tan, yani Allah'ın size karşı bunu zayi edeceğini mi, size haksızlık edeceğinden mi korkuyorsunuz? Yani sen işte aslında 500 tane zikretmişsin de Allah sana 400 tanesini ne ciddi mi verecek? Bundan mı çekiniyorsunuz? Sayacaksanız günahlarınızı sayın diyor. Kaldı ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha yeni vefat etmiş. Sahabeler de halen hayatta Allah Resulü'nün eşyaları da kırılıp dökülmemiş, eskimemiş. Ne çabuk sapıttınız diyor. Yani bak bu sahabelerin hiçbiri böyle bir şey yapıyor mu? Yani bir hayır da öne geçme, bir hayır işlenecekse bunlar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emimiz olmayan bir amelde bulunmuyorsa o reddolunmuştur buyurmuştur. Sahabe de bu konuda bilinçli ve i̇bn Mesud Radiyalan, onların yaptığı bu işten teberrü ediyor. Onlar ise niyetlerinin güzelliğini gerekçe gösteriyorlar. Yani biz hayrı amaçladık, başka bir şeyimiz yok. i̇bn Mesud Radiyalan, bu gerekçeye karşı da diyor ki, hayrı elde etmek isteyen nice kişi vardır ki ona ulaşamaz. Ve Allah Resulü şunu buyurmuştu, korkarın ki sizin aranızda o, o kimseler çıkacak.'' diyor. Yakında okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyen, işte namaz kılmalarını beğeneceksiniz, şunu bunu beğeneceksiniz ama dinden ok nasıl yaydan fırlıyorsa öylece fırlayan kimseler olacak diyor. Belki de o sizlersiniz diyor. Bunu bir basiretle söylüyor. Olayın ravisi de diyor ki, Nehrevan Savaşı'nda yani Ali radıyallahu anh'ın Harura halkıyla, haricilerle savaştığı zaman, bu i̇bn Mesud'un karşı çıktığı kimseleri karşı safımızda gördük diyor. Yani sahabelere karşı savaşanlar arasındaydılar. Yani bunlar ibadet ehli kimselerdi. Fakat, hatta samimi olduklarında da bir şüphe yok. Fakat e, samimiyet yeterli değildir. İki şey olmazsa olmazdır. Birisi ilim üzere, delil üzere hareket etmek. Diğeri Samimiyet. Yani bir kimse samimi olur da delil üzere olmazsa o Allah kanına makbul değildir. Yine delil üzere olur da samimi olmazsa bu da Allah kanına makbul değildir. İkisi bir araya gelmek zorunda. Fatiha suresinin son ayetleri de Gayrıl Magdubi Aleyhim Veleddalil ifadesi de buna delalet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İnnemel amalu bin بِالنِّيَّاتِ Hadisi de buna delalet eder. İnnemel amalu'daki innema دَكِ اِنَّمَا El amalu ifadesindeki lamu tarif sınırlamak içindir. Yani ameller herhangi bir amel değil, meşru olan ameller. Amelin meşru olduğunu belirtmek için o eliflam var. Nekre ameller değil yani. Kim ne amel ederse, önemli olan niyettir demiyor hadiste. Böyle demiyor. Meşru olan ameller bir, ameller meşru olacak. Yani kitap ve sünnetten delili olacak, izin verilmiş ibadetler olacak. Geçerli ameller olacak. Allah katında geçerli olan, meşru kılmış ameller olacak. Meşru amel yapacaksın, bir niyet, niyet ondan sonra söz konusu oluyor. Niyetlere göredir. Yani sen meşru bir ameli batıl bir niyetle yapmış olabilirsin. Bu geçerli değildir. Veya niyetin düzgündür fakat amel el-amal değildir. Meşru olan amellerden değildir. Niyetinin düzgünlüğü bunu kurtarmıyor. İkisi bir araya gelmek zorunda. Yani hem amelde meşulu yani e, kitap ve sünnete uygunluğu, ilim üzere olmasını gözeteceksin. Kafana göre amel etme yok. Yani ben bir hayır işleyeyim, e, gönlümden nasıl geçerse öyle yapayım, böyle bir şey yok. Hani bazıları meseleyi geniş tutuyor. İşte ister yatarak, ister takla atarak namaz kıl. Böyle bir olay yok. Namaz, Allah nasıl istediyse öyle. Niye biz iki defa secde ediyoruz her rekatta? Bunun sorusu bize ait değil. Allah böyle istemiştir, o yüzden. Neden biz işte her rükunda, her intikalde Allahu Ekber diyoruz da rükudamda olurken Semiyallahül Menhamdeh diyoruz. Neden orada tekbir getirmiyoruz? Bu bize kalmamış. Allah nasıl istiyorsa, Rasulü bize nasıl öğrettiyse öyle teslim olmak zorundayız. İslam teslimiyet dinidir. Allah neden şunu aram kılmış da şunu helal kılmış? Bu da bizim işimiz değil. Bizim işimiz tamamen Allah Azze ve kulluk. Bunun da yolu Kullukta bize en güzel örnek olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sözlerine, fiillerine ve takrirlerine tabi olarak sünnetine uymaktır. Onun dışında olan bir şeyle ibadet etmeye kalkmamız, samimi bir niyet üzere olmamız bizim aleyhimize dahi olur. Nitekim daha önce defalarca bahsettik. Yani üç kişinin kıssası Allah Resulü'nün hanımına gelip de işte birisi her gün oruç tutmak istiyor, birisi her gün uyumadan gece namaz kılmak istiyor, öbürü kadınlardan uzak durup evlenmemek istiyor. Bazı rivayetlerde bazısının et yememek istediği, et gibi yiyeceklerden de uzak durmak istediği zikrediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tavra karşı çıkıyor ve diyor ki ben Allah'ı en iyi bileninizim ve ondan en çok sakınanınızım. Ve bunlar benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Yani bu adamlar, bu sahabeler Allah'a ibadet etmek istiyorlar ve kendilerince bir gerekçe sunuyorlar. Tevil ediyorlar yaptıklarını. Diyorlar ki o Allah'ın Resulü, onun zaten fazla ibadete ihtiyacı yok. Tamam gecenin bir kısmında kalkıyormuş, onun zaten geçmiş gelecek günahları bağışlanmış. Onun ihtiyacı yok çok fazla ibadete. Ama bizim ihtiyacımız var diyor. Onlar böyle düşünüyordu. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam böyle düşünmelerini. Bakın ne kadar haklı görünüyor aslında gerekçeleri. Gerçekten yani Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ihtiyacım var. Sabahlara kadar oruç tutsun, her gün oruç tutsun, namaz kılsın. İhtiyacım var. Geçmiş gelecek günahları affolunmuş, korunmuş bundan. Derecelerle üstün kılınmış Allah'tan özel bir lütuf hasıl olmuş ona. Şeytanı kendisine teslim edilmiş. Onun bu kadar ihtiyacı yok. Bizim daha fazla nefis terbiyesine ihtiyacımız var. Daha fazla ibadette Allah'a yakınlaşmaya ihtiyacımız var. Bir yorum. Çok da haklı gözüküyor. Ve söyledikleri şey yanlış değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, en iyi bilen benim, en çok korkan benim. Yani olması gereken standart budur. Örnek alınması gereken benim yaptığımdır. Siz beni örnek alın, gerisine karışmayın. Verdiği mesajın içeriği bu. Bu kadar da değil. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir. Bir de tehdit var. Bu tehdit bazı hadiselerde daha şiddetli ifadelerle gelmiştir. Mesela bir seferinde savaş anı insanların kuvvete ihtiyacı var. Yani Müslümanların kuvvetli olmaya ihtiyacı var. Normalde seferde yolculuk halinde oruç tutmakla tutmamak ecir bakımından birdir. Yani ekstra bir ecir getirmez. Tutmayabilir seferi olan kimse. Savaş halinde de isterse tutmayabilir. Yani yolculuk halindeyken. Bu izin verilmiştir. Sonra kaza eder. Ama savaşta kuvvete ihtiyaç var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatin önüne biraz ileri geçerek kırbasını alıyor ve suyu içiyor. Çünkü savaşta kuvvete ihtiyaç var. Ne için yapıyor bunu? Ümmeti, ashabı kendisine örnek alsınlar ve oruçlarını açsınlar. Çünkü biraz sonra düşmanla karşılaşılacak kuvvete ihtiyaç var. Bazıları oruçlarını açmamakta direniyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhi, aleyhi salatu ve salatu, Ula vesselam, usat'' ''Bunlar isyankarlardır.'' diyor. Sahih-i bu rivayet. ''Bunlar isyankarlardır.'' diyor. Yani yolculukta oruç tutmak isyan mıdır? Normalde normalde değil. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam fiili bir örneklikle bir mesaj veriyor ve kendisini o konuda örnek almayanları, kendisinden daha fazla ibadet etmek isteyenleri bunlar isyankarlardır diye niteliyor. Başka bir hadise İbnü'l-Mübarek'in Kitabü'l-Cihad ve İbn Asker'in tarihinde şöyle anlatılıyor. Bu daha vahim bir sonuç bakımından ee, yolculukta biliyorsunuz şeyde e, savaş halinde, korku halinde Allah Azze ve Celle'nin Bakara 238-239. ayetlerinde e, korku halindeyken binekli veya yaya olarak namazı kılın, güvene kavuştuğunuz zaman ise Allah'ın size öğrettiği şekilde Allah'a anın yani namazı kılın diye bir izni var savaş halinde binekli de namaz kılınabiliyor yani savaş halinde mahsus. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaştan dönüyor. Yani piili bir savaş halinde değil. Savaştan dönüyor. Yani düşman tehlikesi o anlık yok. Ama savaştan dönüş halindedir. Namazı, farz namazı binek üzerinde kılacağız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bineklerin üzerinde kılınacak. E, Bineklerin üzerinde kılınca ne olacak? Kıyamı gerektiği gibi yerine getiremeyeceksin. Secdeyi gerektiği gibi yerine getiremeyeceksin. E, binek üzerinde e, normal namazdan bazı eksilmeler olacak haliyle. Böyle kılınacak diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Bir tanesi iniyor bineğinden atlıyor ben diyor yerde kılacağım daha kâmil olsun namazım. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu kişiye beddua ediyor. Muhalif düştü. Allah da onu muhalif düşürecek. Ve bu adam irtidat etmeden ölmüyor. Yaptığı istediği şey neydi yani? ibadet etmek. Yani namazı yani ayette ne geliyor? Binekli de kılabilirsiniz, yaya olarak da kılabilirsiniz. Yani korku halinde. ben yaya kılayım. Bir sıkıntı yok. Yerde kılayım. Diyor. Yani namazı tam şekliyle eda etmek istiyor. Fakat bunu yaparken ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif bir tavır sergilemiş oluyor. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Eee İmam Malik İhraimoğlu böyle bir düşünceye Zilhuleyfe'den daha geriden bir yerden ihrama girmek isteyen bir Medine'li hakkında verdiği fetvasında ileride gelecek Nur Suresi 61. ayetini okuyarak oradaki tehditle cevap veriyor. Ben diyor Zilhuleyfe'den daha geriden bir yerden ihrama girmek istiyorum diyor adam. İmam Malik diyor ki Allah Resulü ve ashabı yani Medineliler için nikat yeri, ihrama girmeyi yeri Ben diyor daha geriden girsem ne var ki diyor. Yani daha fazla ihram yasaklarına muhatap olacağım. İhramın sakınmaz gereken şeylerden daha fazla mesafede sakınmış olacağım diyor. Ben senin için bunda fitne görüyorum diyor İmam Malik. Yani bunda ne fitne var ki diyor. Yani nasıl bir fitne olabilir ki? Senin diyor bir şeyi Allah Resulü'nden daha iyi, daha mükemmel yaptığını, onun asabından daha düzgün, daha fazla, daha faziletli yaptığını zannetmenden daha büyük hangi fitne olabilir ki diyor. Ardından Nur Suresi 61. ayetini okuyor. E-63 Onun emrine, yani Resulün emrine aykırı hareket edenler bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı azaba uğramaktan sakınsınlar. Bu fitne... Bazılar tarafından maalesef sanki sünnete uyduğun zaman fitne olacak. Yani sen bu toplumda yaşıyorsun, böyle bir toplumda yaşıyorsun. Bu toplumda kimse sünnete irtizam etmiyor. Sen burada sünnete irtizam ettiğinde fitne çıkarmış olursun. Namazı sünnete göre kılında fitne çıkarsın. Orucu Allah Resulü'nün sünnetine göre iftarını, sahurunu vesaire yapma fitne çıkarmış olursun. Diye böyle söylemler getiriliyor. Sünnetle amel fitne değildir. Fitne sünnetle amel etmemedir. Sünnete muhalefettir fitne. Fitne var zaten. Fitne Allah Resulüne muhalefettir. Ayetin açık ifadesiyle. Allah Resulünün emrine aykırı hareket etmek başlı başına bir fitnedir. O halde eğer toplumun çoğunluğuna muhalefet fitne olarak anlaşılacaksa gariplere müjdeler olsun hadisinin anlamı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam garipleri müjdeliyor? Kabilelerine muhalefet ettikleri için değil mi? Kabilelerinden ayrılanlar diyor. Ayrılmak zorunda kalanlar. Demek ki bunlar fitneden uzaklaşan kimselerdir. Fitneden uzaklaşmak sünnete uymakla mümkündür. Sünnet hiçbir zaman fitne değil. Ancak işte fitnenin bu kadar çok yayılmış olması sünnete uyanların fitne ile hareket ediyormuş gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. Bu da tıpkı İbn Mesud radıyallah'tan gelen rivayette olduğu gibi insanların bir takım adetler edinip de bunları sünnet din kılması. Sonra bunlara muhalefet edilince sünnet değiştirildi diyerek varyans sünnetmeleri yakındır. Yani insanlar başkalarının Allah Resulü'nden başkalarının hayat tarzını, başkalarının menhecini menhece ediniyor, dine ediniyor. Sonra birisi de buna karşı çıktığı zaman sanki Allah Resulü'nün sünneti değiştirmiş gibi suçlanıyor. O kişi bidat çıkarmakla veya fitne çıkarmakla suçlanıyor. Bunlar da hadislerde haber verilmiş. İşte arkanızdan sabır günleri vardır diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işaret ettiği şeylerden birisi bu. Böyle günlerde, bu sabır günlerinde dine, sizin üzerinizde olduğunuz yola sarılana, sahabeleri kastediyor, sarılana Sizden 50 kişi gibi ecir vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabelerden 50 kişi gibi ecir. Bu sabır günlerinde. Evet. Fitneye muhalefetten dolayı sabır. Demek ki fitne Allah Resulü aleyhissalatü vesselama muhalefetin iki türlü olduğu, böyle alabildiğine yoğun olduğu bu zamanda. iki türlü demem şu yüzden. Muhalefet iki türlü bu yüzden ayette iki farklı Musibet zikredilmiştir. Muhalefetin bir türlüsü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini ve yasaklarını takmayanlar. Yani fıskı fucur ehlinin, dünyayı tercih edenlerin, hevasına uyanların açıkça sünnete isyan etmeleri, başkaldırmaları, tanımamaları, tarihselciler, sünnet inkarcıları, deistler, şunlar bunlar. Yani hayat tarzı olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirdiklerine burun bükenler. Bir fitne bu. Bunlar azapla tehdit edilenler. Fitne ile tehdit edilenler ise fitne musibetine uğrayanlar ise yani e, bu Kehf suresinin son ayetlerinde 102-103. ayetlerinde bahsedilen durumdur buradaki fitne. İyi bir şey yaptıklarını zannettikleri halde aslında hüsrana uğrayanlar. Yani Delilsiz hareket eden, zanna uyan kimseler. ibadet ettiklerini zannettikleri halde, Allah'a yakınlık sarladıklarını zannettikleri halde aslında feryat, fersah fersah uzaklaşan kimseler. Adam beş vakit namazı kılmıyor. Teravih namazını ise hiç kaçırmıyor. Hem de yirmi rekat. Ama yirmi rekat senin normalde iki rekat kıldığına değmez. Yani sünnete uygun iki rekat teravih namazı kılsan, gece namazı kılsan Bunların 20 rekatı, bunun 1 rekatı etmez. Çünkü Fatiha, Fatiha değil, rukunlar rukun değil, secdeler secde değil. Namaz değil yani. Sayı da uymuyor zaten. Sayı olarak da uymuyor, hiçbir bakımdan uymuyor. Yani insanlar bu cehalet sebebiyle şeytanın oyuncağı oluyorlar. Şeytan onları sahte, hayali bir din üzere dindar kimseler olduklarını zannettiriyor. Dindarlarımız böyle cehaletle, bidatle, hurafelerle amel ediyor. Fasıklarımız zaten yüz çevirmiş bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla sen dinine ihlasla sarıldığın zaman ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin menhecine uygun yaşamak istediğin zaman şu da sana e, hor bakacak, periki de sana hor bakacak. Yani bu şeytanın Sahte din, din ile, uydurduğu din ile dindarlaştırdığı bu insanlar da sana düşman olacak. Neden? Çünkü sen onların o rafelerine, bidatlerine uymayacaksın. Dolayısıyla işte böyle sabır günlerinde buna sabretmek, bu kor parçasını tutmak sahabeye nasip olmamıştır. Çünkü onlar böyle bir şeyle karşılaşmadılar. Yani biz evet, Kötü bir durumdayız, zor bir durumdayız ümmet olarak. Acı çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz ama bunun e, ecrini bilin, Allah'tan ihtisap edin, Allah'tan karşılığını bekleyin ve buna sabredin, bunu bir fırsata çevirin. Bakın sahabe böyle bir şey yaşamadı. Sahabe dinini yaşamak istediği zaman dindar insanlar, e, kendisini İslam'a nispet eden insanlar seni nasıl böyle namaz kılıyorsun, nasıl oruç tutuyorsun diye işkence uygulamadılar onlara. Ama bugün bir Müslüman genç, kitaba ve sünnete sarıldığında anne, babası, etrafı, iş yeri, şu, bu, her taraftan bu sıkıntılara maruz kalacak. Eğer ahirete iman ediliyorsa, bu iman eden kimse için büyük bir fırsattır. Çünkü biz ahirete iman etmemiz demek şu demek, biz bu dünyada bir, e, alacak peşinde değiliz. Bu dünya fani olduğuna inanıyoruz zaten. Ve bunun akabinde ebedi bir hayat var. Karşılık yurdu. Yani din günü dediğimiz din bu manadadır. Din karşılık demek. Yaptığın amellerin karşılığını göreceğin gün demek. Din günü. Biz o güne iman ediyoruz. O halde e, durumu lehimize çevirmemiz lazım. Dünyada başımıza gelecek şeyler takdir edilmiştir zaten. Yani yazılmıştır. Ya sen Allah'ın dininin, Resulünün, menhecinin dindarı olarak bu başına gelen musibetleri böyle yaşarsın. Eğer bunu kabul etmezsen, facir olarak da başına gelir bunlar. İsyankar olarak da gelir. Başına gelen, yazılacak yazılmışsa gelir. Başına fakirlik takdir edilmişse, sen Allah'a isyan, Allah isyan üzerindeyken de gelirsin. Musibet takdir edilmişse sana bu yazılmışsa sen Allah'a isyan üzerindeyken de gelir. O musibetin sebebi, sebebi senin dindarlığın değildir aslında. Takdir, cebbar olan, yaptıklarından sorgulanamaz olan Allah Azze ve Celle bütün mahlukat için bir kader çizmiştir. Ve bize nasıl hareket etmemizi öğretmiştir. Yani başımıza gelen değişmeyecek. Ama sen buradan sahabeden 50 kişi gibi ecir alarak çıkabilirsin. Veya fasık, facir, günahkar, hatta Allah korusun, şirk üzere bile aynı musibetten çıkabilirsin. Başa gelen de değişmeyecek. Ama bizim ecirhanemiz veya e, tam zıttı günahhanemiz e, bizim tercihlerimiz sebebiyle değişecek. Yani biz o halde yapacak bir şey yok. Bize Allah Azze ve Celle'ye teslim olmakta ve bu teslimiyet içerisinde Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini takip etmekten, bunları güzelce öğrenip, bilinçli bir şekilde uygulamaktan başka hiçbir yol yok. Başına gelen değişmeyecek. Yani kaza, kader başına öyle ya da böyle gelecek. Ama sen bu yolu takip edersen mecur olarak, ecir kazanmış olarak onu atlatabilirsin. Allah Azze ve Celle'nin daha başka lütufları da vardır. Kendisinden sakınanlara. Çünkü o bunu vaat etmiştir. Yani bunu Allah Azze ve Celle'de Talep edin. O vaad etmiştir çünkü bunu. Kendisinden sakınanlara ummadıkları yerden rızık vermeyi, beklemediği kapıları açmayı Allah Azze ve Celle kitabında vaat etmiştir. O halde bize düşen Allah'tan sakınmak, takvaya uygun hareket etmek, bilinçli hareket etmek, sünnete uygun hareket etmek, yani ihlası ve doğruluğu bir araya getirip bu şekilde amel etmek, ondan sonra Ya Rabbi ben Seninden sakınarak şunu şunu terk ettim, bana bundan hayırlı karşılık vermelisin diyerek bunu talep etmeliyiz. Ahmet bin Ambel'in rivayet ettiği hadiste de bu ifade edilmiş. Kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah ona ondan hayırlı halef verir, karşılık verir, bedel verir. Allah'tan istemesini bilmek lazım. Bunu amellerimizle isteriz, fiillerimizle isteriz, kalbimizle isteriz, duamızla isteriz. Yani bunlar bir araya gelmek zorunda. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Nur Suresi 37. ayetiyle devam edeceğiz. <Gülüyor> Subhanekallahu mevbi ve eşhedü enne ilahe ve estağfurke ve tübideyki. <Gülüyor> tamam, herhalde